Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hepimiz öleceğiz! Hepimiz öleceğiz! Çok. Keşke, keşke siz isim kısık olmasaydı sana eşlik etseydim fayda. Çünkü doktor dedi ki hepimiz öleceğiz diye bağıranlara eşlik etmeyin. <gülüyor> Çünkü o zaman... House gibi adamdı yani. Bunu bunu sezmiş. Nodüllenebilirsiniz mi dedi? Nodüllenebilirsiniz, poliplenebilirsiniz. <gülüyor> Tıpta öyle bir şey yok dedi sonra da dedi. Geçmiş Anlamadım. olsun Oktay Bey. Çok abi. teşekkür ederim. Bugün konuşmamız gereken konu bu değil. Kıyameti kopmadığını muştulamak. Gerçi daha erken herhalde bunu söylemek için 13 değil 13.11 olsun. Bugün Türkiye saatiyle 13.11'de kıyametin kopacağı. Nihayet bir gün kala şu saat net olarak... Ha, ben Helfuz de çok rahatladım. Yani. Ya, ama öyle yemeğine denk değişik. gelmesi bana biraz manidar geldi. Sadece öyle yemeğine değil başka şey de denk geliyor ama bir, bir Bakayım sonra. doğru. Evet hakikaten <gülüyor> bugün günlerden de cuma. Cuma bugün de. Oktaycı ben e... de kalkıyorum. Bir saniye kalkma dur ama ben bugün 13.11'de kıyameti kopmayacağına dair bir kıyamet kopmama delaleti sunacağım sana. Ege Kayacan'ın yayına gelmemesi. Aynen öyle. Ege Kayacan bugün yayına gelmedi. Fırt, bir arkadaşımız fırt. daha vardı yani A stüdyosunda. O, o arkadaş değil mi? İsmimiz A, A stüdyosundaki, stüdyosundaki, stüdyosundaki arkadaşımızdan bahsediyorsunuz. Evet. O fırtmıştır bir yere. Keçimemeli bir soru. arkadaş değil mi? Evet. Keçimemeli arkadaşı yayına... Biri söyledi keçimemelerimin bakımı var dedi Cuma günü dedi. Evet. Bana biraz saçma geldi ama Yo, sonradan... Yok saçma değil abi. Her e, ayda bir kere bir Cuma. Kendisinin seçtiği bir Cuma'da keçimemelerinin bakımını yaptırır. Vazeliniyor falan. Altlarını böyle. Oktay insanlar kahvaltı. Gerçi kıyamet günü son kahvaltı yani. Yok değil. Herkes son kahvaltıydı. İşte değil işte. Rahat o gün rahat kahvaltısını değil. yapsınlar. Evet rahat herkes rahat yapsınlar. Biz hemen susuyoruz. Bu konuyu kapatıyoruz ama yani başka günlerden bir farkı olmadığını gösteren bir emaredir bence bugün. O gene fırtmıştır bu ben sana söyleyeyim. O gelmemesi. O arkadaş gene bir hani inanmıyorum falan ama bir önlemimi alayım falandır o. Hazır Şirinli'ye doğru yola çıkmış da olabilir yani. <gülüyor> İzmirli'ye ya bu zaten. <gülüyor> ya zaten abi ben annemi görecektim. Oradan biraz da su mu aldım abi. Hayır. Ee, şey yaparken hazır kar yağıyorken ben şey diye duydum. seklerde kendini dondurmaya çalışıyormuş. Ama donduramamış En büyük hayali ya. Aa, canım benim Tümseklerde yazık. Tümseklerde durmak ama yazık. maalesef donduramıyormuş. Çok acıklı bir durum. Donduraman. Ee, donduraman demişler sevgili Her şey yolunda. Bizim sabah hissettiğimiz kadarıyla hiçbir şey olmayacak. Evet ya valla ben de baktım da bugün böyle hiç... Tabii bir güçte hafif bir şey olabilir. Var, Hayır. var. Güçte bir e, bir sarsıntı olabilir. Bir hafif. şey soracağım Oktay. Tabii ki. Eksaf'la. Şey yani lehine. Lehine derken? Ege e, Kayacan lehine. Şey, i, Neyi lehine? İyi taraf lehine İyi falan. lehine. Evet. evet. Ee, bugün böyle hani tamam kopar kopmaz ayrı. Onunla bir şey söylemek istemiyorum. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum da. Evet. Ee, bugün astrolojik olarak bir şeyler değişecek mi? Bugünü böyle baz alarak öyle bir astrolojik durum... Astrolojik olarak bugün yaydan çıkar oğluğa girer diye biliyorum ben. Yaydan çıkar oğlağa girer Oktay doğru dedin ya. Değil Vallahi. mi? Öyle değil mi? Astrolojik de mi? olarak bu. Değil mi? Sevgili dinleyiciler. Değil mi? Değil, mi? Değil? değil mi? İyiydi de. Yaydan çıkar oğlağa gider. Nereye gidiyorsunuz? Lağk oğlağa gider. <gülüyor> Gaziantep'te e, bir adam yakalandı bu arada ya. 50, 50 kilogram eroinle biliyor musun onu? Evet ya Şirince'ye götürmüş. Şirince'de <gülüyor> yakalamışlar. Hayır ya Şirince falan yok. Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu ben sana net vereyim. Hadi ya, nereye gidiyormuş? Tabii. Ahmet Bey'in kullandığı plakası belirtilmeyen gerekli olmayan tırda arama yapılmış. Dedektör köpeğinin de kullanıldı aramada. Dedektör köpeği. Dedektör... Bırak o köpeği. <gülüyor> Dedektör köpeği deniyor buna ya. Neyse takılmayalım. Dedektör ne, ne? köpeği kullandı. falan deniyordu eskiden. Ne oldu evet, şey o yasaklandı mı? Niye yasaklandı? Uyuşturucu ne? köpeği deyince köpeklerimizden altında efendim, kalır. Böyle bir şey köpeği. yok. Hayır. Dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada tırın gizli bölümünde 50 kilogram eroin bulundu. Ya bu tırın gizli bölümünü falan bırak, bayağı şoför mahalinde falan tutsa daha rahat değil mi? Hem o kadar da iş çıkarmazlar. ...hem de dedektör kepeli. ...madem gelmişken zaten bulur yani onu. Yani, Ahmet ya. Bey'in kendisini durduran polislerin... ...nereye gidiyorsun sorusuna... ...Şirince'ye gidiyorum şeklinde <gülüyor> <gülüyor> cevap verdiği... Belifi. ...bunlar ne demiş? Bunlar da bebelele. <gülüyor> ya işte adam herhalde uzak bir yer mi söylemek istedi? Yok ki? ya şey diye düşünüyordu şimdi... Ne, ...orada kopar mi? kopmaz bir şey olur orada iyi gider abi. Ya yok ben hiç onun da şey olduğunu düşünmüyorum ya... ...kopar kopmaz... ...kopmayacağı için oraya bir şey yapıyorum falan diye. öyle bir şey değil. kafamda bir sesler yak öyle kopar kopmaz falan deyince. Kopar kopmaz kapan. Hadi bir toplayalım. Bir bir tokatlayalım. Ondan sonra tekrar. Bu Kendimizi, arada şöyle bir yüzümüze yüzümüze. Dün Edris Naim Şahin e, Sayın Rektör Ahmet Dacar'ın açıklamalarına cevap verdi. Ha. Bu kadar. Ya ne dedi? Onu çok ben... Gerek yok ne dediğini. Herkes bir şey kuruyordur herhalde kafasında. <gülüyor> Herkes kafasında bir Yeterin şey kuruyordur şey bakalım. Yeterince komikti herhalde bu söyledi. <gülüyor> telefon çalıyor. Alayım mı almayayım oktay? Al tabii canım. Al. Bizi Şirinca'dan arayan sevgili dinleyeceğimiz. Günaydın. Bir dakika. Bakayım. Good morning. Hani çalıyordu Fahir? E, çalıyordu da ben demek ki yeterince... Bu benim başarısızlığım. Bu benim başarısızlığım. Bir daha... Aa vallahi Telefon çalıyor. Alıyorum. Bakıyorum. Günaydın efendim. Maalesef. Çalıyor dediği, sen mi birini aradın Fahir? Herhalde ben çaldırıp gizli, çaldırıp gizli kapatıyorum. Gizli birini aradın. Ruh hastası mıyım neyim mi? Çaldıralım ondan sonra Bir dakika son, son şans son şans. Herkesin sevgili bir son. Sevgili dinleyiciler özür dileriz. Aa, günaydın sevgili dinleyicimiz. Aa, Hayır değil. Bütün Vallahi ben buldum. şey oldu abi. Vallahi enerji dağılımına gider. Neyse artık yapacak bir şey yoktu sevgili dinleyiciler. O yüzden güzel bir şarkı dinlemekten başka yapacağımız hiçbir şey yoktu. O dünyanın son günü öyle dersiniz. O zaman... Dünyanın sonuna yakışır bir takım şarkılar dinleyelim ya. Dinleyelim. Dışarıda ayaz mı var bu arada? Dışarıda evet. E, ne çatlatan soğukları denir, dudak çatlatan soğuklarım denir? Yok başka bir şey daha denir. İki şey var. Bir dudak bir de dudak katı. Bir evet. de gazı var. Sıvısı var mı bilmiyorum. Evet. Bir dakika. Aa, evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım Oktay. Hı. Çok seveceğim bir şarkı ile devam edelim. Hemen Gerçekten beraber bu. olalım. Hiç şey yapmayalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar... ...Oktay Demirci son günde de böyle... ...çağ diye kapı sesi gelir mi yayına ya? <gülüyor> Küçük bir yeni yıl kutlaması. <gülüyor> evet hepimiz için vazgeçilmezdir. Evet... Ee, ...bugünün madem öyle... doyasıya çıkaracağımız bir günse tadını... ...hazırda karda yanmış, ...Ankara krojeketini ceketini giymiş... ...beyaz kro ceketini. Bugün bir şiir okur musun artık Fahir? Bugün bir şiir okurum. Yani benim... Ee, ...sesimde şey olmasa, problem olmasa... ...ben güzel okurum da... ...o şeyi veremem... ...bozarım havayı diye korkuyorum... ...sen... Senin sesinde bir şey yok. Çok güzel okuyacağını düşünüyorum ben sadece. bence senin sesin esas. Yani Oktay Demirci'nin Nodül çıkmadan önceki son şiiri. <gülüyor> Bak, nasıl havalı olur. <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mi? Şimdi böyle Fransızca da falan da filan da çeşitli dillerde diyeyim. Şimdi şey her şeyi de zan altında bırakmayayım. Böyle hani eşyaların falanların filanların böyle dişi erkeki var ya. Evet. Mesela atıyorum masa Fransızca da tamamen uyduruyorum. Anlaşılmıştır herhalde, Fahir. Yani Ankara evet. dişi mi erkek mi? Yani sende nasıl bir şey cinsiyet? Ankara mı? Ankara da erkek, İstanbul da erkek bence. İstanbul'a kadın ha. derler. Ankara'nın zaten erkek olduğu konusunda E o zaman tanımlamam şey doğru. Da... Şey dedim ya yani Ankara gelinliklerini falan giymesinden ziyade kro bir beyaz ceketi üzerine almış gibi. Niye kendi kendine laf sokuyorsunuz? Şurada... Programda Yok. beyaz ceket temsil bir tek sen varsın yani niye şimdi? Şimdi o beyaz Güzel değil beyaz. o krem rengi oradan bir şey yapalım. 100 kişiye sorduk. Krem dediler. <gülüyor> yani 90'ı beyazdı. Krem, krem dedi. Ya bak bir daha telefonu alacağım. Çok korkuyorum çok korkuyorum. E pek çok soru şimdi şey yaptın ortaya attın fahir. Ankara erkek mi kadın mı diye sordun. Günaydın. Sonra... Günaydın efendim. Ben bu eril dişil tartışmasıyla ilgili... Evet ha, buyurun. İstim çok güzel konuşuyorsunuz. Eril falan dişi deyince ben çünkü kuru gibi kadın erkeklerin Buyurun kiminle görüşüyoruz? Ee, Ali Can Karamamut ben. Ali, Ali Can, Can ee, şey, Hangi dili hakimsiniz normalde Ali Can Bey? Ee, daha çok İngilizce olmakla beraber yanımda Evet. Buyurun açıklayın biz de biraz nasiplenelim. Ee, şöyle oluyor ki aslında bizim dilimizde de var bu ama çok fazla e, ayrım olmadığı için fark etmiyoruz. Ülke ve şehirler e, dişim oluyor. Hani ana vatan sürekli oradan geliyor. E, Fransızca'da da şehir kelimesi zaten biri bir kendisi dişil olduğu için. Yani şehrin bir direkt olmayabilir ama şehir kavramı olarak yaklaştığımız zaman her zaman dişidir. Ve mesela böyle kardeş şehir dediğiniz zaman da İngilizce'de sesler. İki, i̇ki kız kardeş gözümüzün önüne gelsin. Şehirlerin alayı diyorsunuz, hiç erkek evet. şehir yok. Alayı diyorsunuz, dişidir diyorsunuz. Evet, yani tabii o kadar yan yana üst üste canlandırmaya da gerek yok ama... Ben o kadar şimdi canlandırıyorum. Şimdi 81 ilimiz, yani Genç Kızlar Kutluluğu. Ali yani Can siz etimoloji anlamda açıkladınız değil mi bunu? Yani biz tamamen kafamızda canlanan, evet, kadın, nasıl canlanıyor? erkek falan gibi bir konuştuk. Ha, o, yani... o tamamen göreceli tabii ki. Tamam, evet, yani işte size göre nedir mesela Ankara? Valla bana göre Ankara... Ee... Ortası diyeyim yani. O derece diyor. GCS'siz diyorsunuz. GCS'siz. Evet. O da olabilir. Siz bu arada kar mı kürüyorsunuz? Yok sürekli arada bir sapıtıyor. Ha, arada tabii. Daha daha medeni olan <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. ederim. Hoşçakalın hoşça iyi yolculuklar. Hoşçakalın. Vay. Fırt, fırt şey ne geldiği için. Ne geldi için? Fırt fırt bir ses geliyor dedim. Acaba bir yandan bizimle konuşuyor. Bir yandan kaset Gal kapağıyla cam mı kürüyor acaba evet. diye. Cam kürü yani. Cam Küreğenler. Kutay Demiriz'in kafasındaki Ali Can Bey. Evet. İyi e bunu da açıklığa kavuşturduğumuza göre neyse Ankara biraz yani. Yani bize şey geliyor bizim kafamızda ben kır bir ceket giymiş gibi geliyor yani şu anda. <gülüyor> neyse. Niye öyle diyorsun ya? Vallahi kuru. Kibar bir beyaz takım elbise gibi düşün. Zamansız giymiş. Kibarı yani olabilecek en kibarını düşün. Yemin ediyorum altına da siyah şey giymiş yani. Ney? Boğazlı kazak. <gülüyor> o derece yani bir. Nasıl bir sinir ettiyse bu sabah beni. arkadan çok sinir olmuşsun Fahir. Kayseri'de e, bir firma ne üzerinde çalışıyor? Uyuşturucu. Yürü... Çünkü ben öyle başladık var. da ne bileyim öyle gider diye düşündüm. Bak hiçbir zaman dünyanın son günü gibi yayın yapma Fahir. Ya işte bana öyle dediler. Her günü dünyanın son günüymüş gibi cesine yayın yapın dediler. Tam tersini söylediler ya bana da. Her günü dünyanın ilk günü gibi yayın yapın. Evet dedim devamı yok mu? Ya, bu kadar dediler gittiler. Kaç kişiydiler 4 <gülüyor> Dört, dört kişiydiler. Biri hiç konuşmadı zaten. Diğer üçü konuştu. <gülüyor> İyiymiş işte? Avusturya ve Almanya'da üretilen yürüyen halı sistemi Kayseri'de de yapılmaya başlayacak. Çok güzel. Yürüyen halı sistemi e, tamamen kar, e, kar, havada, kar üzerinde seyahat etmeyi e, kolaylaştıran e, Alplerin yürüyen halısı e, şeklinde de sloganı olan Avusturya ve Almanya'da Hı. Kayseri'de bir firma buna çalışıyor şu Bu an. Bu yürüyen halı dediğimiz hani şey... Ee, işte atıyorum otelin girişinde şey var halı var. Fıtı evet. fıtı dönüyor mu o? Yok bir şey gibi kırmızı halı gibi düşün Fahir. Tamam onu o şeyi düşündüm zaten. Oradan ta kadar. Neye kadar? Mesela ulusa kadar. <gülüyor> mesela buradan çıkıyorsun evine mi yapmak istiyorsun mesela? Evime yapmak istiyorum. Dışarıda ben, gidemiyorum hep evime yapmak ev, istiyorum. Evine, evine kadar kırmızı halı sistemi kurduruyorsun raylı sistemi. Aha. Ondan sonra böyle şey e, yukarıdan ne denedin ona? Sera Tipi Sera etkisi yaratıyorum etkisi yukarıdan. Evet yaratan böyle bir kapa, kapatma yapıyorsun. ha. Hmm. Kapatma. Kapama. Muşambıra ile kapa, kapama. Laylon laylon muşambıra karanlık yapar. Yalnız tabii yani mesela sıkılabilirsin bir şey olabilir. Başka bir işin olabilir. Mesela eve giderken. Işte eve giderken işe dönerken. Mesela bakkala uğramak istersin bir şey almak istersen acil çıkış kapıları olacak aralarda. Anladım. Kayseri'de de 5 metrede bir acil çıkış kapıları olan bir sistem aynı şekilde. Mükemmel bir sistem ve halı döşeli galiba. Halı evet içerisi halı. Şahane. Ayakkabıları çıkartıyor muyuz hocam? Çünkü o önemli. Torba var girişte. Ayakkabıları çıkartıp e, torbaya, torbaya koyuyoruz. koyuyoruz. Aynı şekilde devam Misafir ediyoruz. Misafir terliklerimizi her zaman yanımızda bulunduruyoruz. Zaten bir başında bir sonunda terlik var. Bir başında bir vardır bir de sonunda. Bir de sonunda Benim sonunda iki terliğim abi. vardır. Bir başında bir sonunda. Bu herhalde otellerin kayak merkezlerine yönelik falan filan gibi. Öyle bir şey mi acaba? Herhalde bilemeyeceğim Oktay. Yani sonuçta Kayseri yani sonuç başka olarak. da bir şey yok. Neyse teşekkür ederiz Oktay'ım kusura bakmayın. Bilmiyorum lafını... bir, bir moral olur diye şey yaptım yani. Aha, bize bir morales ee, o zaman şöyle yapalım. Bir saatim daha burada aitlendi? Nihayetlendiğim... En son keseceğiz cezasını bugün. <gülüyor> Vay. Bugün çok serbest diye düşündüm ben hocam. Serbest kıyafetle de geldim zaten. Serbest kıyafetle gelmişsin. Onu bayağı fark ettim ben de. Üşümüyor musun bu kıyafetle? Bu kıyafetle üşüyen her kim olursa olsun. <gülüyor> Yeterli fayi. Ee, Ayıp eder. Diyoruz dedim ben ve bir... ilk gün gibi yayın yapacağız. <gülüyor> her zaman. İlk gün gibi yayın yapalım sevgili dinleyiciler. İşte bu da ilk gün yayınımızdan ilk reklamlar. Modern Sabahlar. Modern sabahlar Modern sabahlar. Bugün Son gün ya. 7 tryta right doyuracağım merkezi. <gülüyor> doyuracağım <gülüyor> derken bile heyecanlıyız Fahir. Vallahi ben de çok heyecanlanıyorum. Doyur. Doyur bizi Fahir. Baba. <gülüyor> baba Fahir. Fahir baba. 77 santime 77 TL diye haberler var bugün gazetelerde. Açınca bir korktum. <gülüyor> evet ben Haber de... <gülüyor> değil, reklam yani bu da. Evet, reklammıştım eğer sanırım firmanın. Özel bir firmanın. Özel ee... bir uçan firmanın. Uçağın firmanın da. Yani hemen böyle bir şey yok. Ne oluyor ya falan diye böyle bir hiç alakası yokmuş. Bu arada Gangnam Style'ın... Ee, Gangnam Style'la kafası. Babası. Babası mı? p E tabi. Ha babası dediğim ben de işte onun babası ortaya çıktı diye. <gülüyor> ne canım bir ara Cem Yılmaz'ın babası da ortaya çıkıyordu ya yani. Keşke herkes Cem Yılmaz'ın babası, babası gibi, gibi, olsun. gibi olsun. işte <gülüyor> ben de öyle diye düşünüyorum. kavga ettiler tabii canım. Mesela herkes Hakan Ural'ın babası dedim. Değil Neydi Hakan Ural'ın babası? Selçuk Ural. Evet. Selseriyim, Ahsa Seridi evet. demiş. O muydu? Gerekirse kurt adam olurum diyen? Oydı Oktay. Tabii ki başka kim olacaktı? <gülüyor> başka babalar da olabilir. Gerekirse alacağım. Dünya, şey. Brinzil ya da ne babalar var mesela. Hiç anne yok değil mi? Demiş. Kıvariye'nin annesi vardı bir. Aa var canım. Bir Kıvariye'nin annesi. Caner'in annesi var. Caner'in annesi var. Ondan sonra. Başka ünlü annesi var mı bildiğimiz? Ünlü annesi. Aa ünlü anneleri. Ha Emrah'ın annesi. annesi. Var ya bayağı var. Var Saymakla bitmez. Bize analarımızı babalarımızı saydırıyorlar böyle Öyle adımız çıkmasın. PSE'ye Amerika'dan ev satın almış. Çok güzel. Herhalde Kore gazetelerinde de şey diye çıktı. Say evlendi. Şakala şaka ev aldı yani. Say diye mi okunuyor bu? Say diye okunuyor. ne kadar kuruluyum ya. Üzülüyorum. PSE'ye PSE'ye diyorum ikisi. Ben hani... Zamanda da P C vardı yani ona da hiç sesimiz çıkmıyordu buna da sesimizi çıkarmayız. Say Amerika'da ev satın aldı Güney Koreli popçu. İstersen onu Say diye de okuyabilirsin. <gülüyor> Say. Los Angeles'ın merkezindeki apartman dairesi için. Apartman almış. Hı hmm, apartman daire almış ya. İyi almış ya ben müstakil diye müstakil diye düşünmüştüm ama demek ki ya, apartman. Los Angeles'ta üst kat. Ne en üst kat Oktay demiş ne ya, en alt kat herhalde yapmış. 40 yaşına geldim İfrazatın tamamı beynimden akıyor ki Allah'tan bugün özel filtre kullanıyorum. Sen şu anda çünkü oldu. kafamda Los Angeles'ta bir apartman adlı bir şarkı çalıyor. Dikkat et, sen kendi kendini sinirlendirdi. Evet. Şerini sıktın az önce. Şerini sıktım çünkü ben Sıkarsın. Yemin ediyorum. Afra atıyorum ya. Hatan ne? İlk günkü gibi yapmıyorsun. <gülüyor> evet. Sanki bugün son program. Bütün yani her şeyi. Anlatmam lazım içimdeki diye davranıyorsun. Hayır anlatmam yani lazım diye beynim öyle yapıyor. Ama kendim engel oluyorum. Bir, Şu anda bir gül... beynimle mücadele halindeyim Oktay. Çünkü neden? Beyin bedava. Bak. Of. <gülüyor> ama hayır yani şey of. yapmayayım diyorum ama şimdi gazeteyle geleceğim oraya. Rolu yapacak mısın? Çünkü buna... yapmayacağım. Böyle böyle. Kafamı süreceksin tamam. Ne oldu ya? Ben de ben de son gün de bir son günde bir agresiflik, bir <gülüyor> son, saldırganlık bir son şey son günkü yine şey yaptım. 1,25 milyon dolar ödemiş. Vallahi sonuçta 125 bin dolar dolarda şey ödemiş emlakçıya. Emlakçı tadilat var bu ev demiş tadilat. Abi bu ev 500 bin dolar yer demiş. Güle güle otursun ne diye Güle güle valla iyi günlerde otursun yani huzurla otursun iyi komşular inşallah yani. Gerard en... Depardieu'yu gördün mü son halini? Gerard Depardieu herkes bir ağır ağır konuştu bu Belçika vatandaşı oldu diye mi? Belçika Çünkü vatandaşı artık oldu Fransız Belçik. vatandaşı diyemiyoruz Belçikalı aktör diyeceğiz. Oldu mu bilmiyorum. Tam oldu Fransız, canım. Tam Fransa'daki yüksek vergilerden dolayı i̇şte en son hadi. O da, o da dedi şey dedi. Diye. Yüksek vergilerden dolayı. Ben de ben gidiyorum diyerek i̇şte ben... çıkış yapan ünlüler arasında. Ama nedense onun ismi çok geçti. Ee, çok ağır konuşmuşlar. En ünlü olduğu için herhalde. Ee, şeyden teklif var. Çeçenistan'dan teklif var. Buyursun buraya gelsin. Biz de vatandaşlık veririz rahatlıkla. Zaten yapmış. bize de benziyor demiş. Gerçi benzemiyor ya. Gerardeper de bambaşka bir yapış. Gerardeper Metin Akpınar'a benzemiş. En son hali. Ben, ben görürce, diyor, metin şeydi. Akpınar mı o ya? Yanında... Audrey Tattoo'nun ne işi var falan diye böyle baktım bir baktım bir daha baktım. Hadi. Audrey Tattoo'yla mı geziyor bir de? Yani kırmızı hala de. esnasında öyle bir yan yana görülmüştükleri evet. var. Onun katı falan odri Tattoo'nun. Evet öyle bir e, fark vardı gerçekten. Bundan demişler 10 tane Audrey Tattoo çıkarttı. Çok sinirli ama insanlar Gerard Depardiyo'ya. Yani Fransızlar Fransa'da. diyorsun yani. Tabii canım. Ben mesela hiç öyle bir şeyim yok. <gülüyor> kadar yani güzel. benim herhangi bir şeyim yok açıkçası. Varsa ayıplayacak bir şey vardır muhakkak ama yani ne gerek var? İngiltere'de de bir şey, İspanyol adam ilan edilmiş. İngiltere'de de grup olun demişler müzisyenlere. Nasıl? Grup yapın demişler. Yani, böyle yani ay, öyle bireyselliğe boş verin. Bireysel bireysel şarkı söyleyeceğinize çünkü o zaman erken ölürüm demiş. Erken <gülüyor> <gülüyor> erken. Erken ölersiniz demiş. Erken ölersiniz, erken ölürüm demiş. Ne diyorsunuz demiş? Ölün ölün demiş. E, Michael Jackson, Amy Winehouse bunlar hep El Tek başlarına söylüyorlar. Solist da. olarak söyleyip de. Ama bakın mesela Beatles'a bakın. Paul McCarty en az bir kişi devam ettiriyor. Bir, Şansınızı arttırıyor. Evet. Rolling, Stone, Rolling Stones'a bakın örnek. Başka? Başka pek çok. 400 rock ve pop yıldızının kariyerinin incelendiği çalışmada erken roketleyen yani sanatçıların hepsi... Hep yek başına söyleyenler. Solo çalışan sanatçılar demiş. Solo çalışmayın demiş. Ben size hiç solo çalışmayın demiyorum. Az, az, sık sık çalışın ama hep grup cana çalışın. Birleşsinler ya. Ama öyle değil midir? Dadadı ayrı olur öyle hep beraber çalışmanın. Ne oldu Oktay Bey? Sizin de ifrazat atma saatiniz geldi galiba. Mesela Madonna ne yapıyor? Madonna valla çok akıllı kadın ya. Hep birlerini alıyor. En son sayı püsa... aldı. <gülüyor> say, sayı aldı evet. Say mı, sayı mı? Sayı aldı. Bey söyleyince oradaki sağ uzar. Niye? Niye yaptığını şimdi anlamış olduk yani İngilizce. Hep hayatına şey katmak için. Evet. Britney Mesela yani Britney pek, pek çok ünlüyü kattı, kattı, çıkardı. Koşup gidiyor Nikki Madonna çağırıyor diye. Değil mi? Yani hepsini, hepsini gördük. Bugün bir gün basit. bir yarışma yapalım. Madonna'nın çağırdığı ünlüler diye. Olur vallahi, çok güzel olur. <Gülüyor> Tabii bugün şey olmazsa, son Tabii, son gün olmazsa. Olur. Daha bizde ne planlar vardı da sevgili için işte son güne denk geldi. Ya bu arada şeyde yeni programa başlıyor biliyorsun. Kim? Ee, Uygur. Uygur kardeşler. Uygur kardeşler değil işte. E şey olan hangisiydi Hangisi? sakallı olan sakallı babac ee, bir dakika onların ismi ne? Elsat Uygur mu? Hayır Necat e, ne? Ne oluyor Oktay ya bütün beğeni Sü, elim... Süheyl Uygur mı? Süheyl Süheyl Uygur ötekisinin de Süheylle Elsat tamam mi? Süheyl Süheyl Elsat Uygur renkli takım giymiyor Süheyl Süheyl mi? Bence Süheyl Ben onu hep Süheyl Bence mi bu bir inanç meselesi değil Faib O Süheyl olması lazım canım. Valla wow, Show TV'de yeni yarışmaya başlıyor. Kendisine e, başarılar dileriz yaparım bilirsin diye. Ama kardeşi yok. Benim dikkatimi çeken o. Aa, hakikaten niye öyle oldu? Bilmiyorum. Yılların şey Uygur kardeşler bir efsane sona verdi ya. Aslında bayağıdır da yılların diyorsun ama bayağıdır da ortada yok. Olsun gene hep Uygur kardeşti onlar ya. En son bardak çekmeli yarışması vardı. Ben onu ilgiyle izliyordum pazar günleri. Yani. Ne bardaklar çekti ne bardaklar kırıldı be Oktay orada. Sonra o yarışmayı şeyde gördüm. Neydi? Bu en son ben bilmem işin bir yarışması var ya. Evet. Orada gördüm. Aa dedim bu dedim Uygur kardeşleri resmen çalıntı dedim. İyi dediğimiz. O, o da o, o da çok başarılı bir sunucu olduğu için ee, onda da zevkli izledik. Yani ekranlara dönüyor e, Uygur kardeşler. Hadi bakalım. Aa, vallahi hepinize e, ne derler bir şey olsun. Bizim temennimiz en kısa sürede besat Uygur'un da ekranlarda görükmesi. Aynen öyle. Yani onun gardırobunda milyonlarca renkli takım elbise var. Yani onlar hep. Uygurlar acaba atmış mılar onları? Burçin Orhon da evli o biliyorsun. Ee... Sorun mu? Hayır. Cevap olarak. Atlıysa Burçin Orhon atmıştır yani. Neden bunlar diye yani? Çünkü her seni onları çıkartıp havalandır, tekrar naylona koy. Bu ağzından. Onun Burçin Orhonla evli olan ab abisi mi? Yok işte o. Yok işte renkli takımlar. Renkli takımlar mı? Renkli takımlar evli. Renkli takımlar. Böylece Kırlaşmış tabii mini, mini bilgilerimizi de vermiş olalım tabi ki bakalım. yani bunlar da tabi ki hayatın gerçekleri Oktaycım sahne Sahnede yani. cinselliğin dozunu düşüreceğim demiş. <gülüyor> ama yapmayın Sence efendim. demiş olabilir bunu? Lady Gaga mı? Lady Gaga. Bir daha okuyayım. Sahnede cinselliğin dozunu düşüreceğim demiş. Doz en son biliyorsun Lady Gaga kusmuştu sahnede. Ee, o da baya bir cinsellik sayılmaz The şöyle baktım da. Lady Gaga. Ee, ya onlar da yemekler içerisinde sahne stresidir falan Niye? onu ben hiç yadırgamıyorum da hmm. yerli mi yabancı mı onu söyle var. Yabancı. Yabancıymıştı. Bu ee, Krasi'nin oturmadığı bir ülkeden. Aa Rihanna Değil. Scarlett Johansson New York'ta Broadway'de sahnelenecek Kızgın Dam'daki Kedi adlı oyunda canlandırdığı Maggie karakterinin eee evet. cinselliğinin bugüne kadar çok abartıldığını kendisi Çok abarttım. Vallahi demiş, bugüne kadar çok abarttım. Daha farklı bir yorum getireceğim. Senaryoda demiş. olmayan şey. Senaryo diyorum da işte ne denir ona? Tiyatro eserine de senaryo, senaryo da mı? Senaryo yani orada da olmayan şeyleri mi ekledim? Yorum katacağım demiş. Olmayan şeyleri ekledi falan filan. Eğer böyle, çok, böyle. çok merak ediyorsan biletini alırsın gidersin Fahir. Nerede bir, dedin? Bir hafta sonu Habere Kartalkaya, Habere Kartalkaya gideceğini bir günde Broadway'e git, New York'a git. Her hafta sonu Kartalkaya. O zaman Her ben de sonu, gideceğim. Sırsız kahret şu sana. Kafi mi değil mi o cinselliğe bakacağım. Bir i̇zle gel Scarlett Hanım Hayır. izledim. Oyununuzu izledim. Pek çok oyun izledim bugün kadar. Bana yeterli gelmedi bilemiyorum Bence İymiş. bir kıptik daha, bir piske daha sanki biraz ihtiyacı var gibi geliyor bilmiyorum. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Helali hoş olsun Scarlett Johansson'ı da sevdiğimiz bir. Gerçi o kızın da bahtı hiç gülmedi ya ona da üzülüyorum ama işte dünyanın son günü üzüldüğü. Nasıl gülmedi ya sen de ne de. biçim insanlara üzülüyorsun Fahir ya. Nasıl? Oktay benim çok duygusal bir yapım var ben. Öyle bakma. duygusallığını doğru yere karalize et o zaman da bir şeye yazdın. Skullet Yohan niye üzülüyorsun ya? Ya yani hayır kızım, bahtı, karadır, bahtım kara. Bir o, bir de şey işte bizim. Jennifer Aniston yani. Karadır şu bahtım kara... O zaman bir şarkı dinleyelim, reklam falan dinleyelim, dinleyelim tamam. bir rahat ya. Öyle yapalım Hadi bence. Bakalım, bence tamam mantıklısı zaman. o. Buyurun. Ama istediğin bir şey varsa Oktay bu bugün... Reklam mı? Hayır Lan. hayır reklam değil. <gülüyor> ha, şey şimdi... o, o reklam var ya onu şey istiyorum. Şey falan dinemek ister misin? Özel şarkılar falan istemek ister misin? İstemek istersen isteyebilirsin. Aslında bir dinleyicimiz bir Twitter'dan bize bir e... ne istemiş. Hemen istemiş. Son gün Oktay yani bu da sonuçta bizim hanemize bir artı. Last Christmas. Last Christmas. O karışık cover versiyonu, mixlerini dinlesek gelemiş. Wem Wem Ney Wem Wem Wem Wem done last Christmas. Ha bakayım var mı? Teğet dinleyiciler var mı? Bakıyorum şu anda kontrol ediyorum var mı yok uzak mı? radyocunun. Şu anda var mı yok mu kontrol ediyorum. Dolores sevgili Dolores demiş. Tabii ki sizi kıracak halimiz yok. Ne istiyorsunuz Wem'den? Last Christmas. Last Christmas. Last Christmas I give you my heart. Maalesef Maalesef Keşke olsaydı. Ama onu çalmıştık daha önce. Çünkü biz, yine o, dinlesek ya onu demiş. E, biz onu daha önce çalmışız. Sonradan demek ki kaldırmışlar Oktay. Sabah geç kalmayın diye dün geceden uyarı Twitter'dan dinleyicimize teşekkür ederiz. Vallahi sağ olsun sayesinde geç kalmadık. <gülüyor> Olan şüpheci Twitter'daki e, ismi de. İsmiyle, ismiyle müsemma. Hakikaten hissetti demek ki yani kar yağacağını ve şey olacağını hissetti. Geç kalmayın line diye bağırmıştı bizi Çok teşekkür kere. ederiz gerçekten. Teşekkür. Neyse o zaman reklama gider. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynısı olduğunu herhalde söylememize gerek yok sevgili dinleyiciler. Biz... Aynısı ya aynısı. aynısı. Aynısı aynısı aynısı. Evet madem öyle son gün programımızda devam edelim. Bir hesaplaşmaya gidelim isterseniz. Son gün programımız değil de biz her sene hani yılın işte enleri, yılın kişileri, yılın bilmem nesi. Yani onları biz yapmıyoruz, yapmıyoruz da. ya. <gülüyor> <gülüyor> yapmıyoruz ya. Bu sene yapacak mıyız? Onu soracaktım yani. Bakayım yapmayacağım. Yapmadık biz. değil mi biz hiç onu? Hiç yapmadık ya. Yaparız ya. Yapalım bence. Yaparız. Bir ara yaptık gibi hatırlıyorum ben. Sen okuyordun hatta. Bir ara yapar gibi olduk da sonra vazgeçtik Oktay ya. <gülüyor> o da bu, tamamlanamayan projeler o, evet. kervanına mı katıldı? Hep öyle ya. Neyse yeni yılda eğer şey olsaydı çok güzel hem By Fire Öğünç hem gelin hikayeler çok güzel alıp başını yürüyüp gidecekti ama Valla 2013'te benim İklimantım ezogelin hikayelerin e, yayınlanan bir proje halinde kulaklarımıza kadar ulaşması İnşallah diyorum ya okta İnşallah İnşallah ne kadar ee, bir güzel günde dediniz Faiz bu temelliler evet temelliler temelliler ömür boyu şimdi bir iki tane şeyimiz var onları hemen ben vereyim ayı da kendimize benzettik ee, ayı mı? evet ayı dediğimiz dünyanın uydusu aydan bahsediyoruz ne olmuş? 181 ton insan çöpü çıktı. Ee, çıktı dediğim hesaplandı herhalde. Kaç kere gidildi? Ay ışığının şurasında 4 kere 5 kere gidildi. Yani ne Zaten çıktı? orada biliyorsunuz uzaylıların üssü olduğu için gidemiyoruz daha yani. Ee, Ay'a çıkıldığına inanmayan adama bu en güzel en haber güzel oldu cevap. yani. Evet ee, 181 ton arasında 70 tane uzay aracına ait çeşitli parçalar. Ha insansız gidip de orada kalan şey değil mi? Ya da işte fabrikasyon fazlaları işte oraya gittik indik abi bu ne oldu tamir et, bunu fazla atalım falan derken öyle birikenler. Ondan sonra 2 adet Amerikan bayrağı 96 adet idrar ve dışkıt <gülüyor> Amerikan bayrağını almamış mı ya Neil Armstrong? orada bırakıp gelmiş mi? Valla bırakmışlar. Yani herhalde bir oraya da dikili bir şey olsun diye. Genelde öyle dikilir ha. gidilir ya. Dikilme dikili durmaz ki abi onun bakımı lazım, şey lazım. Sadece bayrak bakımı için dahaya gidilmez yani. Yani ama en iyisi bırakalım demişlerdir. Olduğu kadarı inan. E, fotoğrafını çektin mi? Çektin. Ha sökse mi foto abi? Fotoğrafını çekmişler. Birlikte çektirdiğin Birlikte. fotoğrafları <gülüyor> beraber dağıtırsın her oluyor gibi. De ya yani onu sök gel ondan sonra koyarsın Cape Canaveral'da bir şeyde bir yerde bir müzesi vardır yani muhakkak. Vallahi bence de alınsaydı iyiydi ama neyse. Kalmış yani orada. 96 adet, adet idrar ve dışkı torbası. Onlardan zaten emniyeti diye yazılmış. Yuh ya bu kadar da şey pislik olmaz. Resmen pislikmiş ama ya. Ama neyse torbada olması bence bir avantaj. Ya uzaya atsın o zaman niye Aya şey yapıyor? Oktay sen de vallahi yani tamam mantalite olarak ilk başta mantıklı gibi düşünsene de <gülüyor> mantalite olarak hatalı. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ben de bir noktada delirdim. Yani ama yani sonuç olarak fayr yani. Bir de bir de, de battaniye olabilsin. var. Bir, o battaniyede... battaniye mi? Aha. Herhalde orada piknik tipi bir şey yapıyorlar. Kılı mi? battaniyelerden miymiş? keçe mi? Ha böyle kıl kıl kıl kıllı kıl. Kıllı kıl. Çünkü ay serin olur biliyorsun. Ayda iyi olabilir. Ben normalde sevmem kıllı battaniyeyi de. Ayda güzel olabilir, soğuksa. Siz nit battaniyeler seviyorsanız lütfen bize bir tweet atın sevdiğinizler. <gülüyor> Zaten vereceğiniz Pelin sevaplar. Bir iki yapsaydın istiyorsan. Peluş battaniye var, kıllı battaniye var, bir de piket battaniye. Pike tipi battaniyeler var. Pike tipi. Yakmayan, kaşındırmayan. Ondan sonra bunları demişler en kısa sürede toplayın demişler. Kim Çöpleri demişler, mi? Kim Uzay toplayacak abi? Kim demiş. toplayacak? Çok özür dilerim. Kim? Kim ise o toplayacak abi. İşte o mantıkta Kim hiç kimse toplamaz abi. Hiç kimse toplamaz. Hayır. Yani o zaman ben mesela o federasyondan olsa Hangi federasyondan? Galaktik federasyondan. Alırım. Kime aitse ben zaten ileri teknolojiyim. Kime ait abi bunlar? Çok özür dilerim. Neil Armstrong vesaire. Yani şu anda ilk isme aklıma gelenler. Tamam kendisi ölmüş olabilir. ailesini o zaman aynı şekilde kapısının önüne bırakırım. Nasıl oluyormuş derim? Nasıl oluyormuş abi? Bana bunun cevabını verebiliyor musun? Nasıl oluyormuş? Vay Fahir Öğünç burada sona erdi. Ben dikkat ediyorsan hiç girmedim Fahir. Evet ya fark ettim. Sen beni uyar. Valla şöyle olsun. Aa çok güzel ya. Fahir dükkanımızın önünde bir fotoğraf göndermiş Hande Hanım. Nasıl? Çok güzel görünüyor. Dükkanımız çok güzel gözüküyor sevgili dinleyiciler. Şu anda bize bir neşve oldu bu ya, da. Karla beraber güzel Tabii ki. görünüyormuş. Çok teşekkür ederiz ayrı da. güzel, karsız da ayrı güzel karlı. Ee, bence şöyle olsun abi. Gönüllüler bulunsun. Tamam mı? Yani, uzayda e, mıntıka temizliği mi? yapacak. Evet. Gönüllüler bulunsun. Onlar alınsın. Eğitim güzel eğitimleri veririz. Astronomi, evet. astronomi daha doğrusu astronotluk Ülkemizde eğitimleri. gönüllülük bilinci de zaten çok yerleşmemiş biliyorsun. O Aynen da bir öyle. şey olur. Ben gönüllüyüm şu anda. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> tek tek yani getireyim. el alemin pisini toplar mı? Toplarım, toplarım abi. Toplarım. Ben de toplarım, toplarım abi. abi. Hiç ücretmem yani. yol yemek bedala mı? Ki hiç fark etmez. Gerekirse ben yanımda salam ekmek götürürüm. Yine giderim yani. Zaten yemek değil de yol esas tutacak şey Faiz. Yolsa da gerekirse hususi arabamla giderim. Ne? Nereye, nereye kadar gidebilirsin? Nereye kadar Gidebildiğim yere kadar Oktay. Gidebildiğim yere kadar. Gönüllülük de bunu gerektirir. Bravo Fahr. Kadetti sana alkışlar geldi. Vay, vallahi ağlayacağım. Kendi kendi kendime duygusal da şey yaptım ya. Sevgili dinleyiciler, e, bizim teklifimiz belli. Gönüllülük e, vasıfı. esastır. Uzay pislikleri temizlensin. Kim pislettiyse o temizlesin değil. On o, o adama güzel imkanlar sunulsun. Gitme gelme efendim. Şey Yatma kalkma. Ait. Yatma kalkma. Şu kadardı şey yapıyoruz. Ama bir de, şey de var ya. Yani orada da bizim ihtiyacımız geldiğinde ne olacak bu sefer? Yani gittik abi atacak yer yok. Bir Poşet i̇htiyacımız yok. dediğin tuvalet ihtiyacımız. Ve bir poşette biz eklemeyelim. Ayrıca orayı bırakmayacaksın artık işte. Koyacaksın getireceksin. Zaten sırf bu için gidiyorsun herhalde. iki çöp şu yeşil şeyler var ya çöp Üf, kovaları. Profesyonel boy çöp torbalarından diyoruz. <gülüyor> Tekerlekli diyorsun. olanlar. Ha. Onun tekerlerini çıkaracaksın çünkü e, yer çekimsiz ortamda şey olur o Ayda niye yer, yer çekimsiz fikri, yok ki? Yani Ay, ne yaptın o uz uzay, Uzaydan bahsediyorum Aydan Ayda da sorun olur hem. Onu da söyleyeyim. Yani onu böyle şey çekerek götüreceksin onu bir şey yok artık yani. Bir sıkıntı olmaz. Bir Sonuçta bunu bir mühendis konuşuyor. Herhalde benden iyi bilecektir sevgili dinleyiciler. Yani teşekkür ederim Fahir. İki tane e, bu şeylik bir onlardan götürürsen hiçbir sorun olmaz. O abi. zaman Gross Market'ten alışverişimizi yaparken onlardan almayı da ihmal etmeyelim. Ne dersin? Valla çok güzel. Yani bir, bir eğlence daha çıktı bize Gross Market'te. Sevgili dinleyiciler dün Gross Market'in en şık iki adamıydık. Onu da söylemek isterim yani hafızalarda öyle kalmamız. Yalnız şıklıktan dolayı mı neden dolayı genelde o tip bir şey beni etkilemez ama bir e, neşveli geçti dün Gross Market şeyimiz. Yani Her, şimdi Ege, Ege rahat rahat konuşalım çünkü sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. E, Gross Market'e sadece ikimiz gidiyoruz. Tatlılığın ötesinde e, acıya doğru giden bir kıskançlık söz konusu o noktada. Yani e, o yok ya. onun yanında çok konuşamıyoruz hani daha çok üzülmesin falan filan diye ama. Evet. Ama bu saatten sonra üzülürse üzülsün. Zaten şurada öğlene ne kalmış? Öğlene dediğim 13.11 sevgili saat e, sevgili saatçiler, e, sevgili <gülüyor> e, dinleyiciler, Türkiye saatiyle 13.11'de bugün. Bir, bir bakarak olun yani. Öğle yemeğinizi var. yerken lokmanızı falan ağzınızda lokmayla yakalanmayın. Ben öncelikle onu söylerim. Çünkü mazal. Yalnız bu 21 Aralık iyi oldu ya. Yani şu yılbaşı şeyi gitti mi? Evet şey ya, ya 10 yılbaşında 10 ne yapacağız? Var. Ha o yılbaşına Böyle birçok şey yapılmıyor da bu yeni bir konumuz var ya. Hı. Seneye mesela daha sıkıntılı olacak. Tabi yani 13-11'den sonrasını düşünüyorum Oktay ben. Oktay artık seneye de olursa artık ben yani işte olursa bir yani. şey söylemek istemiyorum şu anda. Onu bakacağız, onu Çünkü bakacağız. her ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayım. Ee, i̇ddia uğruna etek giyecek bir değerli sanatçımız var. İngiliz Sir Richard Branson parantez içinde 61. Girdiği iddiayı kaybettiği için e, uçak hostesi olup etek giymeyi kabul etti. 2010 Formüle 1 şampiyonasında... Bitsin artık bu şey ya bu etekliğime etek. şeyi. Branson'ın bir sürü imkanı var. Birini uzaya gönderme falan diye bir şey verse ya. Yani hayır ama yani. Yine ben oraya bağlayacağım Adam ama da para bir gene. gönüllüyü uzaya gönderme. Valla ben de giyiyorum ya zaman zaman senin aldığın o biliyorsun ne ki... Ne kadar da yakışıyor yani sana Kiltimi falan. giyiyorum ama işte bir Ankara biraz daha hazır olsa... Ben bir Fayron. kere gördüm. Sen nerede giyiyorsun Fahir onu başka giydin mi hiç? Evde giyiyorum işte. Kiltimi giyiyorum özel günlerde. Kiltimi giyiyorum geziyorum abi. Evde geziyorsun ama Evde, evde gezer diye geçer. Böyle <gülüyor> deme Oktay kilt. Hayır evde gezer. Böyle deme. Hayır çok yakışıyor zaten sana o ayrı da. Yani ben sen onu günlük kullanımda da rahat rahat kullanabil istiyorum ama. Bu arada Branson'a baktım böyle top sakallı mopsakallı. Bari sakalını falan kesmeye iddiaya girseydi. Aman o da şey... Hayır. Aman etek giymek o da şey de... E tabi etek giymek daha... Etek giyme iddiası ne ya? Takım elbisesine iddiaya girse daha iyi. Yani. Bak o daha iyi diyorum. Düşün artık ne kadar kötü. Tatlısına değil. tatlısına. Tatlısına. Neyse hayırlısı olsun iddiasını kaybetmiş. Önümüzdeki günlerde Mayıs gibi... Ee, olursa işte şirketin e, uzay şirketi var ya bunun aynı zamanda. Evet. Uzay taşımacılığı yapan şirketi. Hı hı, uzay Uzay kargoculuğu yapıyor. Uzay kargoculukta lider marka. Sir Richard Branson. <gülüyor> Keşke bir editorial yapsaydık ona. Neyse. Yok. Canı sağ olsun. Ee, başı göl ayağı pınar olsun. 9:00 9:00. neler diyorsun ya? İyi ki bir son yayın. Garip benim de hiç duymadığım. Şeyler ediyorsun laflar ediyorsun. Başı abi. göl ayağı pınar olsun. Yani nasıl oradan oraya aksın gitsin. Ee, Sel olsun gitsin diyorsun yani. Hindistan'da Baş işini başka bir adamla yatakta yakalayan adam ağaca çıktı. Karısından özür bekleyen adam 9 aydır ağaçta yaşıyor. <gülüyor> Ölürüm de inmem diyor. <gülüyor> Niye öyle diyorsunuz? İnmem lan demiş. Onu indirmeye çalıştığımızda bizi intihar etmekle tehdit ediyor. 9 aydır çatır çatır yaşıyor. Nasıl ee... intihar edecekmiş? Dalları mı sokacak? Vallahi burasına burasına. Karı... Ya kendini atacak mı aşağıya? Karısının özür dilemeyi reddetmesi üzerine yakınlarda bulunan bir hintarmudu ağacında yaşama kararı aldı. Bir şey Ailer... diyeceğim. Bir de aşağıya indirmeye çalışanlar karısıyla karısının sevgilisi değil herhalde değil mi? Herhalde bir defaya mahsus bir şeydi. Mahalleli büyük ihtimalle. Ha ha, tabii canım. Neydi beyefendinin adı? Ee, Mumbai kentinde yaşayan Şanjay. Şanjay. Şenca inmeyeceğim. İl oğlum İlmeye, inmeyeceğim. Gel bak gel. Oğlum. Gel bak ne diyeceğim bak. Nasıl besleniyormuş? Ne ağacıymış bu? Valla şey acı. Hint, Ar Hint armudu. E, ama Hint armudu dediğimde oktay. Abi oh, yani nasıl bir şey. Hint armudunu böyle bir litişik yazınca <gülüyor> Hint armudu diye bir şey var. Yalnız doğru oldu. Hint armudu diye meyve çok güzel olur Hindistan'da. Yani. <gülüyor> Valla. Armutla besleniyorum aylardır. 9 ay armutla mı yani. besleniyormuş? 9 ay armutla beslenen adam yakalandı ama... E, nihayetinde herhalde ağaçlı bitiyordur bu da şey, ya bu kadar 9 aydır nefsin? nedir ya 9 ay İnsan sıkılmadı mı adam ya 9 ay tamam evet. gerekli şey biz biz bile konuştuk artık bunu yani artık dünyada ne, ne olabilir? nereye gidebilir ne yapmaya çalışıyor yani işte bunlar hep hep, mi? Ne oldu? hep bunlar cevap bekleyen sorular, olarak, sorular doğrusu cevap bekleyen sorular olarak da kalacağı benzer ya bence yeteri kadar ısrar yoktu ondan karısından karısı ağzını yarım ağızlı şey yapmış İn yiyen demiş. İn şen demiş. <gülüyor> İn demiş. <gülüyor> Belki de adamla gitti mi artık ne oldu? Ey aman. aman. Ama neyse ne. Evet sevgili dinleyiciler. Ee, şöyle bir bakıyoruz da. Gene bir bir küçük neşve var. Ondan sonra şey yapalım. Modern Sabahlar Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Videosu karıştı faiz. Valla karıştı. Videosu karıştı. karıştı sevgili dinleyiciler. Valla karıştı da Oktay programında da sonuna geliyor. Son programın sonuna... Faiz programın sonuna gelelim. Yani. Başka şeylerin sonuna gelmeyelim bugün. Evet evet evet. evet. Ya bunu ne kadar çok ihtiyacı varmış ya insanların bu tip bir şeye. İşte geçtikten sonra ama bu o boşluk olacak. Nasıl? Bak boşluk olacak. Erkeklerdeki askerlik durumu gibi işte bu. Askerlik böyle bir şeydir ya. Biraz açıklamanı isteyeceğim benzim, şöyle ben. Şöyle açıklayayım ben. Hani evet. askerlik bir mihenk şeydir, mihenk taşıdır demeyelim de bir dönüm noktasıdır. İşte ona, askerlikten sonra onu şey yapacağım. Askerden sonra bunu yapacağım. Askerden He. sonra şunu yapacağım. Sonra Ertele... askerlik... Erteleme anlamında Erteleme bir bahane olur. Bir bahane olur. Tamam, sonra evet. askerlik gelir geçer. Böyle sap gibi çok affedersiniz. Daha da başka ifadelerde kullanılıyor Hani askerden sonra beni havada kapacaklar da... diye durursun. ya yani, durursun. Öyle bir boşlukta hisseder insan kendini. Aynışla. Aynısı. Aynısı. Şu anda dünyamız askerliğini yapmak üzere. Yani... Askerliği de bitmek üzere bugün Türkiye saatiyle 13:11'de terhis oluyor. Ondan sonra herkes böyle ilk günler bir coşkuyla geçerdi. Ondan sonra yani ne yapacağız, ne edeceğiz, dünyamıza böyle, gene böyle herkesin, herkese çünkü yani sadece Türkiye'de olan bir şey değil, sadece işte Amerika'da olan bir şey değil, bütün dünyayı tehlike altına alan bir şey yani da bekleyen bir şey. Evet, en azından beklenti olarak. Beklenti oldu. olarak herkesin böyle tek yürek beklediği bir şeydi. O espri kaçacak, yani yeni bir espri de yani bunu Mayalar düşünmüş, güzel, hoşçakla bir espri yapmışlar. Ee, güzel de oldu, hani başka bir uygarlık... Bakalım tutacak mı diyorsun? Nasıl? Not... Bizi bu espriliyle ne? hatırlamayın sevgili dinleyiciler. Valla hatırlamayın. de belki olur. de hiç hatırlamayın ya. Bizi bu Siz espriliyle kapatın, hatırlamayın. her şeyi kapatın. Biz de unutun <gülüyor> bizi. Bunun <gülüyor> şurasında kaç saat kaldı? 3 saat falan mı kaldı? 3'e 5'e bakma Oktay. Sonuçta bunlar hep hayatın gerçeklerinden bahsediyoruz. Hiç uydurmuyoruz yani. Bugün Türkiye saatiyle 13.11'de herkes önlemini alsın. O şeyle vardı ya askerde mesela nükleer bomba atıldığında ne yapacaksınız? Siren sesini. Ya işte hayır. Ya işte bir oyuk bulun, yani yerde bir çukur oraya yatın. Faiz ne kadar şey çok benzettin ya askerliğe bugünü. Ne bileyim benim birden askerlik olmuyor. şey anladım. oldu şu anda için benim. Öyle bir şey var. Şey yani. Ne yani, önleme dakikada... alacaksın yani? Ne yapacaksın? Yani, Makarna su toplasan ne olur olmasa Ya olur. son günde yani şu programı eksik yapmasaydık çok iyiydi ya. Tam olsaydı iyi dişlerime. Yani yine yani. de bir ihtimal olsa bile yani ben buna üzülüyorum. Hep yani, bir yanımız eksik hatırlanacağız. Yani yok yok yok adam yok işte. Gerçi yani olmaması... En yok oğlu yok mu gibi. diyorsun da Onu da söyle yok oğlu yok de. Vallahi öpeceğim. Vallahi öpeceğim geleceğim kalkacağım Demi. stüdyodan oraya gelip öpeceğim. Demeyeceğim. Dem <gülüyor> Desene bir de kere desen ya. Demeyeceğim. Peki sevgili yani dinleyiciler o zaman başında da değil. söyledik kıyamet alameti. Daha doğrusu kıyameti kopmayacağını Kıyamet en büyük alameti. Zaten orada Diyanet'in açıklamaları falan. <gülüyor> Dir Ege'nin bugün yayına gelmemesi her şeyin e, olağan olduğunu, her şeyin normal seyrettiğini gösteren bir şeydir. O yüzden bizim içimiz rahat. Benim içim rahat bir yandan. Gerçi e, kopmadığı için rahat yoksa kopacağın beklentisinden dolayı mı bir rahat bilmiyorum ama. Onu göreceğiz artık bakacağız ayy, yani çok şey anlayalım sevgili dinleyiciler. Evet onu da şey yapmayalım. Neyse, küslerin, küslerin barıştığı, dargınların sarılıp koklaştığı bir 3 saat dileyelim o zaman. Evet, saat 10 oldu diyelim. Aa, yani işte üst saatiniz var kabul. Küsk biri var mı Fahir? Bakayım. Vardır muhakkak hayatta ya. Bu bir tahmin mi? Benim için de mesela sana bu soruyu sorsaydım, vardır birisi muhakkak oktuğun hayatında da derdin ya. Ha. O yüzden yani bildiğin varsa soruyorum. Yani daha Şu an ilk aklıma gelen birisi yok küs olduğun. İlk olarak böyle... Belki kalmıştır geçmişte bir şeyler vardır. Tabi onu da kurcalamak lazım. 3 saatte hiç, onu ama başka kon... şekilde geçiririm. <gülüyor> Hayır. Zaten şıp diye aklına gelmiyorsun. Tamam yani. Yok oğlum yok. Bu lafı... Senin Allah aşkına. Şeyler, bizi bu lafımızla da hatırlamayınız. Ya valla... Çok güzelmiş ya. Daha çirkin en bir şey yok En son 25 sene hatır... önce falan duymuştum. Çok çok güzel. Bizi onunla hatırlamayınız. Bizi bununla hatırlamayınız. Yani Elbisi adam bizi hiçbir şey, Yani Hiçbir şey yapmamıştım. Son, yani acısıyla tatlısıyla koca bir ömrü bitirdik. Ee, vallahi dünyayı yedik yedik onu da bitir Bitiremedik ama bir şekilde. Vedalar asla tükenmez. <gülüyor> Yeniden merhaba demek için. Biz çok sevdik, sevgi dilince. <gülüyor> Biz vallahi çok Biz, sevdik ya yaşamayı. Programımız çok, çok sevdik. Sizleri çok sevdik. Bazılarınızı tanıdık. Bazen dedikodu bile yapıyoruz hakkınızda. Hep kahkahalarla bitiyor o dedikodular. Yani ne dedikodular yaptık kendi Şu ufacık 15 dakikada bile ne konuştuk? Neler konuştuk faile? Tek tek sizin hakkınızda. Yani, Gönül isterdi ki hepinizin hakkında ayrı ayrı, ayrı konuşabilirim. Ama maalesef, maalesef. zaman yetmiyor sevgili Yetmiyor, vakit yetmiyor, yok, yetmiyor. Kalkıyor artık diyoruz. Evet Oktay madem <gülüyor> öyle bir bunu hatırlasın. Beni, beni ha. bununla hatırlamayınız. <gülüyor> bununla hatırlamayın. Vakit yok yemi kalkıyor artıkla beni de yok oğlu yokla hatırlayın. <gülüyor> Hatırlayınız. Ege'yi zaten hiç hatırlamayın. hatırlamayın. Son programa gelmemiş onu da öyle hatırlayın. <gülüyor> Son programa gelmemek ne demek ya? Valla kısık sesle bağırtıp. Bana bugün erken tiplemesi yaptırıyorlar. Valla. Yani ne demek son programa gelmemek ne demek sevgili ses, ya. toplu saçlar. Oktay Demirci'nin yeni lakabı. Kıslık <gülüyor> ses geniş omuz. <gülüyor> Hadi bir hoşça kal dileyelim. Sevgili dinleyiciler. Ee, hoşça kal dininiz. Hoşça kal dilenir mi ya? denir yani. denir Fahir. Bugün her şey dilenir. Bugün her şey mübah. Bugün, evet. Bugün her şey dilenir. Ee, sevgili dinleyiciler. Belki. Bir ihtimal. Zayıf da bir ihtimal olsa. Pazartesi günü tekrar biz burada olacağız. O ihtimali hiç hiç gözümüzün önünden ayırmayalım. Olur mu? Hoşçakalın. Emi canlılarım. Bugünkü hoşçakalın bir başka olsun ama. Evet. Hoşçakalın.